Herkese merhaba Açık Radyo 94.9'da canlı yayında Diğer Kam'da Damla Özler ve Rauf Kösemen'le berabersiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve bugün özel bir konuğumuz var. Startup dünyasının bilinen şüphelilerinden Ayşe Sabuncu. <gülüyor> Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Damla. Hoş geldiniz bugün Ayşe ile beraber Startup dünyasının sosyal fayda evreninde nereye oturabileceğini nasıl sosyal fayda üretebileceğini ya da sosyal fayda üretirken ne türden farklılıklar yaratabileceğini konuşacağız Ayşe bu konuda sen önemli bir konuksun Çünkü sizin yaptığınız işin çekirdeğinde bu yer alıyor Startup dünyası den dendiği zaman insanların aklına hep şey geliyor e, çok parlak Fikri olan genç yaratıcı birilerinin bunu hemen büyük paralara çevirmiş olması gerekiyor fakat sizin durduğunuz yer orada biraz farklı sosyal faydayı öncelik ...bir yapınız ve planınız var değil mi? Evet, aynen. Ee, bizim kurduğumuz yapıyı çok kısaca bahsedeyim istersen. Ee, aslında dünyanın yüzüki lokasyonunda mevcut olan... ...19 bin üyesiyle gerçekten değişim ve etki yaratmak isteyen sosyal farkındalığı yüksek birey ve kurumları bir araya getiriyoruz. Ve bu insanların içinde teknoloji girişimcileri de var, yazılımcılar, yaratıcı sektörden insanlar ve sosyal girişimciler de var. O yüzden aslında bir araya getirildiğimiz nokta hep sosyal farkındalık üzerine ve sosyal fayda yaratma zihniyeti üzerine kurgulanıyor. Bu nedenle de e, o bize, bizde bulunan insanlar... Startup yaratıyor olsalar bile bir şekilde Sosyal veya çevresel etki Yaratma konusunda Ciddi bir katkıda bulunmaya Hep yola başlamış oluyor Bu konuda da Start-up bence öğrenciye daha çok şey var çünkü e, içinde olduğumuz dünya yani sosyal fayda dünyası hala start-up dünyasına çok uzak bir noktada duruyor. Yani bir, bir çizelgenin iki ucundalar neredeyse ve sosyal girişimcilik dediğimiz konsept aslında bu iki dünyayı bir araya getiren şey tam orta noktada olan şey ve e, yani o iki dünyanın gerçekten bir arada bulunduğu nokta diyebiliriz buna. Siz geçen sene bu alanda yapılan büyük bir yarışmanın e, proje ortaklarından biriydiniz Hı. ve o yarışmanın koşullarından biri sosyal fayda üreten startupları kabul ediyor olmanızdı. Ve e, çok da şaşırtıcı sonuçlar aldınız galiba orada Türkiye'nin evet. çok değişik yerlerinden çok ilginç projeler geldi. O yarışma sonuçlarını nasıl okudun neler gördün e, Türkiye'de böyle bir habitat var mı Hı. onu soralım. Aslında çoğu girişimin özünde bir sosyal, pozitif sosyal etki yaratmak var. İnsanlar sadece bunun farkında değiller. Geliştirdiği fikirler de bulunduğumuz ülkenin sosyoekonomik ekonomik dinamiklerinden dolayı bir şekilde toplumsal etki yaratıyor zaten. Ee, geçen sene de bu yarışma vasıtasıyla 650'ün baş, üzerinde başvuru aldık ve ee, bunların e, çoğu da sosyal etki yaratan e, başvurulardı. Um, onların hepsinde bir kısmı gerçekten farkında değiller ne kadar çok sosyal etki yarattıklarının onları biraz daha bir yönlendirmek gerekiyor aslında e, o tarafa doğru ve içindeki aslında o katma değer yarattıkları e, etkiyi de e, biraz daha fark ettirip daha da aslında üstüne gitmekle. Toplumumuzu bir şekilde daha iyi bir noktaya götürebiliriz onlarla. Ee, benim için çok şaşırtıcıydı. Yani bu kadar fazla etki yaratan girişimin bir arada olması beni çok mutlu etti. Özellikle İstanbul'un dışından gelmesi de. Yani o kadar fazla ilden geldi ki çeşitli gerçekten çok inovatif fikirler, e, inovatif etki yaratan fikirler bizi çok mutlu etti. Biraz daha üzerine gitmek istiyoruz bunların da İstanbul'un dışına çıkıp. E bu arada şey yarışmanın adı 50 startup destekleyici i̇di. evet 50 startup idi destekleyici firmanın adını anlamıyoruz ama yarışmanın adını evet. <gülüyor> söyleyebiliriz 650 çok yüksek bir rakam bu 650'nin içinden de 50 tanesi işte adından evet. anlaşılacağı evet. göre ödüllendirildi şöyle bir sınıflandırsak ne tür sınıflandırmalar olabilir bu projelerde gelenlerin içinde. Um, bunun arasında e, tarım teknolojileri var, e, gıda alanında e, aşırı inovatif e, fikirler vardı ve projeler vardı. E, dokunabilir teknoloji e, vardı. E, eğitim alanında yenilikçi eğitim teknolojileri, bunların çoğu gençlere hitap eden projeler vardı. Mesela kazanan projelerden bir tanesi şu an yatırım e, peşinde koşuyor, SCOD. E, özellikle... E, e, 9 ila 18 yaş arasındaki gençlerin e, kodlama öğrenmeleri için geliştirilen bir aplikasyon Hı. ve bunu geliştiren arkadaş da şu an 19 yaşında. Aplikasyonu geliştirdiği <gülüyor> zaman 17 yaşındaydı. Üniversitesini dondurdu şu an. E, onay verilen bir şey olduğu olarak söylemiyorum ama üniversitesini dondurdu ve şu an e, projesine yoğunlaşmış vaziyette. E, bu da tamam işte eğitim teknolojisi üzerine dokunabilir e, teknolojiler üzerine bir e, proje vardı. The Motion diye onlar da çok iyi gidiyorlar. Şu an e, destekleyen kurumla bir işbirliğine girmiş halde. ...ve onların e, ürünlerine e, sokacaklar teknolojilerini. Bu da tamamen aslında yepyeni bir yöntem e, giyilebilir teknolojiyi kullanılarak. Aslında şeye bakınca, konu başlıklarına bakınca... E, ...genel olarak sosyal sorunlarla da örtüştüğünü Tabii. görüyoruz. evet. Biraz önce içeride konuşurken yarışmanın ötesinde bir genel şemsiye üzerinden hı hı. de bakarken startup dünyası dediğimiz zaman e, hep böyle bir yenilikçi cin fikirler ve teknolojik fikirler düşünüldüğünü söylemiştin. Fakat yenilikçilik sadece burada yer almıyor. Hı hı. Var olan sorunlara çözüm üretirken e, sürekli olarak bir yenilikçilik hali gerekiyor zaten demiştin. Onun üzerinde biraz konuşalım mı? Evet. Bu ara çok üzerine durduğumuz bir konu. Yani bu inovasyon aslında çok yücelleştirilen bir kelime olmaya başladı. Startup dünyasının etkisiyle tabii ki. Ee, ancak yani inovasyon dediğimizde herkesin aklına gelen teknoloji en, e, bağdaştırdığımız şey. Sadece aslında konu bu değil. İnovasyon her türlü segmente ve her alanda yapılabilir. Yani startup dünyasında daha çok bu teknoloji odaklı yapılıyor. Ancak yani sosyal girişimlerden örnek vermek gerekirse çok küçük bir alanda, yerel bir bölgede yapılan, yenilikçi, geliştirilen yenilikçi bir yöntem de bir inovasyon aslında. Kısa bir örnek e, Soma Köyü'nün e... Soma'da e, Yırca köyünde bu e, patlamadan sonra e, oradaki insanların kalkınması için Yırca Hanımeli adında bir e, bir dernek kuruldu e, Hı -hı. ve bu aslında 36 kadının şimdi daha da büyümüş olabilir orası e, sabun yaparak bunları satarak aslında kendilerini kalkındırma üzerine kurgulanan bir proje çünkü orada e, patlamadan sonra e, ve Çeşitli ek durumlardan dolayı e, ciddi bir e, sıkıntı yaşıyor ekonomik olarak ve kadınların ekonomik gelişmesine destek veren bir proje. İnovatif, e, start-up dünyasının inovatifliği mi bu? Değil. Ama ancak bölgede bir inovatif değişim yaratıyor mu? Kesinlikle. Yani bunlar e, işte sosyal girişimlerin yarattığı inovasyon bu tip şeyler ve biz aslında çok çok ilham verici konular bunlar. Bunlardan bir sürü Türkiye'de örnek var. Bunları daha çok gidip aslında yerel bölgelere bulmak gerekiyor. E, ...yani bu da biraz biraz da aslında herkesin bir şekilde bir inovasyon yapabileceği, bir değişim yaratabileceğinin kanıtı olduğunu düşünüyorum ben. E bu arada şey mültecilerle ilgili yani göçmenlikle ilgili bir projenin peşindesiniz diye biliyoruz, az önce konuşmuştuk. Biraz ondan Hı -hı. söz edelim mi? Hani Yırca'dan çıkınca yoksulluk üzerinden gidelim biraz. Evet. Ee, yani herkesin bildiği gibi mülteci konusu e, şu an e, Türkiye'nin en büyük sosyal e, problemlerinden bir tanesi. Bu konuda farklı kurumlar e, hem uluslararası olarak hem de e, Türkiye çapında e, özellikle karamacı gitmeyen kurumlar e, çok ciddi işler yapıyorlar, büyük projeler yapılıyor. E, bunlar çoğunlukla... E, ...mültecilerin bir şekilde Türkiye'ye entegrasyonu konusunda veya destek çapında oluyor. Biz kendi uzmanlık alanımızı biraz daha işin içine sokarak, bu da girişimcilik oluyor. Aslında belli bir seviyedeki mültecileri, fikirleri olan bir şekilde kendilerini sürdürmek isteyen... ...girişimleri veya yenilikçi fikirleri olan mülteci girişimcileri destekleyecek bir program kurguladık. Bir Alman Kalkınma Ajansı'nın hmm. e, fonladığı e, yakın zamanda başlayacak. Hem İstanbul'da hem Gaziantep'te yapacağımız e, bu programda e, 30'un üzerinde girişimcinin fikirlerini... E, Fikirlerini bir iş modeline kurgulamak istiyoruz. E, amacımız bu ve ondan sonra onların entegrasyonu konusunda da yani bizim girişimcilik dünyamıza entegrasyonu konusunda da e, çe çeşitli eventler yapacağız, e, etkinlikler yapacağız. Bu da aslında onları o programdan çıktıktan sonra da e, çok fazla ellerinden tutmadan kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu bakış aynı zamanda şeyle de uyumlu değil mi? Birleşmiş Milletler'in bölgeye yaptığı müdahalelerde resilience yani dayanıklılık temelli bir e, müdahale var. Özellikle dezavantajlı grupları ve mültecileri daha dayanıklı toplumlar haline getirebilmek üzere müdahaleler yapıyorlar. Bu bakış da biraz onunla uyumlu. Yani sürdürülebilir bir ekonomik sistemin içine entegre edebilmek üzere adım atıyorsunuz ki bu da daha dayanıklı bir topluluğu oluşturabilmeye hedefliyor evet yani biz onları aslında balık tutmaya öğretiyoruz <gülüyor> o evet. analojiyi özellikle kullanmadım. <gülüyor> çok okullanıyoruz <gülüyor> <Evet>. <yoksa. gülüyor> galiba herkesin aklında ilk çınlayan şey evet. o oluyor evet doğru tam olarak o Aynen yani onların elinden tutmak bir noktada ama onları bir noktada bırakmamız gerekiyor ve biz onu da sağlamaya çalışıyoruz. Yani belli bir faunus içinde ilk önce onları eğitip fikirlerini geliştirip belli bir noktaya getirip doğru ağı kurup onların etrafında ee, sonra da onları kendi e, süreçlerine bırakmayı planlıyoruz. Ee, daha büyük de projelerimiz var bu kapsamda bu aslında ilk test aşaması denilebilir. Startup dünyası dediğimiz zaman hep daha küçük ekipler ve daha esnek e, yapılanmalar geliyor aklımıza. Bu sosyal fayda üretmek için de ayrıca bir avantaj sağlıyor mu? Yani büyük kurumların üretebileceği faydayla startup dünyasının üretebileceği fayda arasında ne tür bir fark var? Um, Startup dünyası çok daha enerjisi yüksek, e, aşırı esnek e, ve resilient yani dayanıklı da aynı zamanda. E, bu anlamda da büyük kurumlara göre biraz daha değişimlere hızlı cevap verebildiğini düşünüyorum ben. Yakın zamanda kurumsallar da bence öyle olmaya başladı. Startuplardan örnek al alıyorlar. Ancak startuplarda bu çok daha fazla ve e, görüşler çok daha açık oluyor. Yani bir iş modeli denerken bir bakıyorsunuz bir ay sonra pivot etmiş ve farklı bir iş modeli deniyor hale gelebiliyor e, bence. Bence e, bu çok çok önemli e, herhangi bir fikir geliştirirken e, sosyal girişimlerde özellikle biz dünyayı değiştireceğiz şeklinde bir mottoyla çıkıyorlar genelde. E, bu süreçte de e, bir şey olmadıysa tamam ben e, niyet ettiğim hedef dava doğrultusunda hangi yöne gidiyorsam e, eğer iş modelimi değiştirmem doğruysa onu yapabilirim diye çok hızlı bir şekilde bunu yapabiliyor. Peki bu dayanıklılıklarını nasıl sağlıyor? Yani dayanıklılıklar dayanıklılıkla beraber galiba sürdürülebilirlikle ilgili bir soru işareti olacak? Aynı zamanda sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorlar? Ee... Şimdi sosyal girişimlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi, e, bu aslında startuplarda da çok var, e, sürdürülebilir bir mekanizma kurmak e, çok çok önemli. En, e, en temelde e, başlama noktaları olması gerekiyor. Sürdürülebilir olmazlarsa hiçbir şekilde kendilerini devam ettiremiyorlar, büyüyemiyorlar, modellerini değiştirmek istiyorlarsa değiştiremiyorlar. E, misyona e, gitmek yolunda e, efektif bir mekanizma kuramamış oluyorlar. O yüzden bu çok çok önemli. E, çoğu sosyal girişimde şöyle bir sıkıntı oluyor genelde. Davaların o kadar aşık olunuyor ki e, bu dayanıklılık da getiriyor aynı zamanda. O e, aslında o aşk e, bir şekilde sürdürülebilir kılma kısmını önceliğini ikinci plana düşürüyor. Farkında olmadan olan bir şey. Sivil toplumda da gördüğümüz evet. bir refleks aslında. Evet. Aslında start, e, konvansiyonel startup dünyasında e, olmayan bir şey bu ve sosyal girişimlerin de örnek alması gereken bir şey. Çünkü her her tarafta duydu duyduğumuz startup dünyasının olayı kar maksimizasyonu e, bu sosyal girişimlerde var ama ancak ikinci mekanizma da sosyal etki yaratmak var. Şimdi burada çok büyük bir e, ikilem söz konusu. Bu ikilemi çözmeye çalışırken de bazen bir taraf biraz e, arka planda kalabiliyor. Biraz komşulukla da ilgili tabii bu şeyle, STK'lara komşu fikirler içinden evet. çıkıyor olmasıyla ilgili. Sosyal etki, sosyal girişim, sosyal fayda, e, sosyal e, dönüşüm e, gibi kavramların hepsi aynı e, referans noktasına çıkıyor biraz da. Hı hı. E, peki girişimi bunlardan ayıran ne? Yani biraz girdik, biraz daha derinleşelim. Sosyal girişimi bir e, sivil toplum örgütünden ne ayırıyor? Biraz önce konuştuğumuz konu çok önemli, sürdürülebilir bir iş modeli kurmak aslında sosyal girişimlerin özünde olan bir konu. Hı hı. Ee, sivil toplum kuruluşunda genelde bir fon sağlanan bir fon bir hibe vasıtasıyla e, mekanizma e, dönüyor. Orada bir iş modeli yaratmak ve bu iş modelinde de işte bir ürün veya bir servis e, kurgulamak aslında çok olmuyor. Bu ikinci planda olan bir şey. Genelde sivil toplum kuruluşunun zaten yaratmak istediği etki sahada e, çok daha farklı bir şekilde bir etki yaratmak. E, daha projeler yaparak da eğitimler yaparak ancak ee, ...sosyal girişimlerde çok daha sürdürülebilir bir mekanizma olması gerekiyor. Bu e, en önemlisi aslında. E, buna ek olarak sosyal girişimler biraz daha esnek... E, ...sivil toplum kuruluşlarına göre... E, ...çok daha yenilikçi modeller denemeye e, açık oluyor kapıları... Ee, bu işte yeni ürünler yaratmak olsun, e, iş modelini değiştirmek olsun, büyümek olsun e, çok daha öncelikleri haline gelebiliyor. Yani büyümek sivil toplum kuruluşlarının e, önceliğinde çok az e, oluyor genelde. Genelde o, yaratmak istediği etki olan bölgede en... E, ...maksimum etki yaratmaya çalışıyor ee, bir sivil toplum kuruluşu. Sosyal girişimler biraz daha büyüme odaklı da düşünebiliyor. Yani birazcık da o start dünyasının da aslında fikirlerini... ...işte o büyüme olsun, yenilikçi fikirler olsun... ...bunları çok daha fazla alıyorlar. Ancak bu kesinlikle şey demek değil. Yani sivil toplum kuruluşları da şu an sosyal girişimlerden ...çok çok güzel örnekler alıyorlar ve ilerliyorlar. Onları da kötülemek istedim. <gülüyor> e, peki 102 ülkeden bahsettin. Evet. Ee, çok büyük bir uluslararası deneyimden bahsediyoruz. Hı. Üstelik de e, startup dünyası olduğu için daha küçük parçalardan bahsettiğimiz için daha da tabana yayılan bir deneyim paylaşımından bahsediyoruz. Orada nasıl bir deneyim paylaşımı var? Ee, uluslararası örnekler Türkiye'ye ne gösteriyor? Türkiye'nin uluslararası e, arenaya gösterdiği ne tür örnekler var? Ve bu deneyim paylaşımı nasıl bir fayda maksimizasyonu sağlıyor? Hı hı. Ee, yani 102 lokasyonda olmamız e, şu açıdan çok güzel. 19 bin üzerinde gerçekten dünyada bir farklılık yaratmak isteyen evet. bir insan grubu bu. O yüzden de bizim geliş, Türkiye'de geliştirmeye çalıştığımız örnekler, bir sürü farklı ülkelerde benzerlerine erişebiliyoruz ve, ve onların hatalarını veya işte iyi yaptığı şeyleri örnek alabiliyoruz Türkiye'de. Türkiye'deki bulunduğumuz e, işte sosyal fayda ekosistemi, startup ekosistemi, e, yani startup ekosistemi üzerinde Silikon vadisinden on sene gerideyiz deniyor. Sosyal evet. girişimcilik e, benzer şekilde bu yüzden o örneklere erişebilmemiz çok çok önemli hale geliyor bunlar bu kadar ilerideyse buna ek olarak Türkiye'deki sosyal problemler çok çok fazla e, ve bunları çözmek için çok daha fikre ihtiyaç var. E, bir sürü benzer süreçlerden geçmiş ülkeyi de bizim örnek alabiliyor olmamız lazım. Bu konuda e, bizim ağımızda olan işte yani örnek vermek gerekmiyor ama Hindistan olsun, Kolombiya olsun, işte İspanya, e, Portekiz e, gibi ülkeleri de e, hani onun geçtiği süreçlerden dolayı örnek almak gerekiyor. Orada bazı problemler nasıl çözülmüş? Türkiye'de bunlar nasıl çözülebilir e, diye bize bir aslında şey e, içgörü sağlamış oluyor. Ve bunları da bir business bakış açısıyla Aynen. görüyorsunuz. Eninde sonunda bir iş dünyası e, alanından bahsediyoruz değil mi? Tabii ki kesinlikle çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz aslında e, ve onların da işte e, kamuyla ...büyük kurumsal şirketlerle yaptığı işbirliklerini de görmek... E, ...bize de aslında burada çok e, ilginç kapılar açıyor... ...ilginç fikirler getirmiş oluyor. E şöyle bir şeyi tanımlayalım... E, ...yaptığınız işi oradan bir e, şeye gireceğim... ...bir soruya... E, ...sonuçta bir e, sosyal organizasyon oluşturuyorsunuz... ...bir girişim organizasyonu, bir start organizasyonu... ...ve bu organizasyonun içine... ...farklı farklı işler yapan ve çeşitli... E, ...iş fikirleri olan insanlar... ...dahil oluyorlar... Hı. Bu da şu demek, bu iş fikirlerine sahip küçük mikro oluşumlar... ...birbirleriyle bir eksende, sizin oluşturduğunuz eksende iletişime geçiyorlar ve ilişki kuruyorlar. Bunun standart pazarda birbiriyle karşılaşan işletmelerden farkı şu... ...bu işletmeler aslında siz olmasanız belki hiç karşılaşmayacaklar, birbirlerinden alışveriş yapmayacaklar. Burası ayrı bir sosyal doku da yaratıyor, ayrı bir sosyal alan da yaratıyor... Biraz oradan söz edebilir miyiz? Yani e, ilginç geliyor hep bana bu. Bu insanlar normalde aynı iş kolunda değiller çoğu zaman. Hani bir tanesi e, suyun temizlenmesiyle uğraşıyor... ...öbürü de elektronik devre üretiyor falan ama... E, ...bir şekilde gelip e, sizin aracılığınızla bir araya geliyorlar. E, o know-how transferi sırasında neler oluyor... E, değişik, anlatılabilecek şeyler var mı burada? Tabii kesinlikle. Yani biz fiziksel bir mekan oluşturduk 4. Levent Sanayi'de ee, ve bu mekan aslında bütün bu ağın e, çatısını oluşturuyor ve bu insanlar bu mekanı kullandıkça o e, aslında o etkileşimin e, organik bir şekilde parçası oluyor. Yani Mekana girdikleri zaman karşısında mutfakta karşılaştığı adamdan tutun işte etkinlik mekanında ilk tanıştığı başka o bir etkinliğe gelen bir kişiyle bile inanılmaz bir etkileşim yapıyor. E, biz burada aslında bunu biraz e, ...fasilite etmeye çalışıyoruz... ...kolaylaştırıcılığını yapıyoruz... ...mekanda yarattığımız çeşitli ortak alanlardan tutun... E, ...üyelere özel etkinliklerimizden... ...bu on network ortamını daha da arttırmaya çalışıyoruz... ...her giren üyeyle ilgili... ...ciddi bilgiler edinmeye çalışıyoruz... ...ki kişisel veya profesyonel olarak... Onların alanlarına göre başka insanlarla sürekli bir e, şey e, bağdaştırıcı halinde çalışıyoruz. Onları ne kadar fazla birbirle e, şey yap, çarpıştırabilirsek aslında o kadar fazla projeler doğuyor bunlardan. Örnek vermek gerekirse bir tane sosyal girişimlerimizden özellikle gıda atığını e, Türkiye, e, dünyada yok etmeye çalışan hatta biraz önce bahsettiğimiz startup yarışmasında da e, ilk ona kalmıştı başka bir e, sağlıklı gıda atıştırmalığı yapan bir arkadaşımız da biyemizde işbirliği yapmaya başladılar ve onların gıda atığıyla aslında yeni e, sağlıklı atıştırmalıklar e, geliştirmek üzerine proje <gülüyor> üzerinde çalışıyorlar. Çok Tamamen güzel. onların bir araya gelmesinden or, e, ortaya çıkan ve misyonlarının çok bağdaştığı e, bağdaşmasından ortaya çıkan bir e, konu oldu. Böyle çok çok farklı projeler var. O insanlar bunu tek başına yapabilirler mi? E, aslında yapabilirler. Yani benzer ekosistemlerin parçası e, sonuçta onlar. Etkinliklere gittikçe, ekosistemin farklı e, yapılarıyla e, bir araya geldikçe yapabilirler. Sadece bizim mekanımız bunun biraz daha hızlandırıcısı e, oluyor diyebiliriz. E, yani o mekanda da işte yarattığımız dediğim gibi fiziksel alanlarda çok çok önemli hale getiriyor bu durumu. E, ekosistemin belirleyicisi ne? Yani neden bir ekosistemin içinde oluyor bu insanlar? Bir yatırımcı arayışı falan mı bunu tetikliyor acaba? Ya ekosisteme sektör de diyebilirsiniz aslında. Hı. Bence daha e, ekosistem seksi bir kelime olduğu için öyle <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Yani startup ekosisteminden söz ediyorum bu bayağı evet, hani tabii, tabii. Ne, ne, Neden orada var oluyorlar? Kendi işi için geliyor, bir yatırımcı buluyor veya işte birkaç yatırımcı buluyor. Sonra yürümeye devam ediyor ama buna rağmen de bağını kopartmıyor. Ne oluyor orada? Girişimcilik yalnız bir e, serüven. ...yani ortağınız da olsa bence çok yalnız bir süreç... ...ve kimse size bir şekilde bir rehberlik yapmıyor... Hani bir programın parçası oluyorsunuz. O bir sürece bir rehberlik yapıyor ama sonra yolunuzu kendiniz bulmanız lazım ve hani bu normal dünyada da işte aileniz, arkadaşlarınız size nasıl e, kol kanat geriyorsa benzer şekilde işinizde de aynı desteğe ihtiyacınız oluyor. Ve işte bu ekosistemdeki en yakın paydaşların size o faydayı sağlıyor aslında. Yani bence insanların işte yatırım aldıktan veya büyüdükten sonra hala o ekosistemin içinde kalıp bir şekilde katkı sağlaması e, veya bir etkileşimde bulunması bu nedenden olduğunu düşünüyorum. Bir de ...ve o büyüyenler geri vermek için aslında. Hani ben bu süreçten geçtim, bana çok faydası oldu. Şimdi alın siz bunu yapın deyip destek de veren çok var. İşte Hı -hı. Yani yemek sepeti e, seviyesindeki büyük girişimlerden bahsediyorum. Evet. Peki bu e, dinami ne ortaya çıkardı? Biraz da tarihsel süreciyle ilgili bir iki kelam edelim. Yani e, sonuç itibariyle girişimcilik herhalde e, insan türünün... E, doğumundan itibaren var e, tekerleği bularak <gülüyor> inovatif bir şey yapan arkadaşlar. Fakat startup dünyası ne zaman startup dünyası oldu? Ne değiştirdi orada? Um... Yani bu Amerika'dan gelen çok büyük bir aslında <gülüyor> e, <gülüyor> dalga. Evlerin garajları. <gülüyor> evet. <gülüyor> Her evin evet. garajı olunca girişimci oluyorsun. <gülüyor> Aynen oradan bence etkilenme söz konusu. Türkiye kontekstinde e, konuşursak. E, yani Türkiye'deki herkes işte bir girişimci e, der çoğu insan. Zaten biz girişimciyiz. E, i̇şte ailelerimizin kendi şirketleri var. Onlar, onlar da girişimci diyebiliriz tabii ki. Buradaki hani fark... ...gerçekten hızlı bir şekilde büyüyecek... ...yeni teknolojiler yaratacak... ...yeni fikirlere fikirlerin doğmasını sağlayacak... ...ve bunların hızlı büyümesine... E, ...önek olacak bir e, bir alan... E, ...sağlaması girişimciliği çok... E, ...aslında şey, cazip kılıyor... E, ...bir de e, yani bu 2008 krizinden sonra... ...özellikle insanların... Ee, bir sürü kurumsal işinden çıkması ve ben artık kendimi işimi kuracağım demesi de çok büyük bir e, o startup dünyasında ciddi bir e, büyümenin e, etkisine e, neden oldu. Tabii bunun tarihine iyice gidersek işte 99'daki e, boomlar var. Bir sürü önceki e, süreçlerde var tabi ki. Ama bizim sektörümüzde en azından ben, benim gördüğüm o 2008'in çok büyük bir etkisi var. Yani bir işte ortak çalışma alanlarının, co-working spacelerin çıkması da tamamen buradan. Çünkü herkes çok daha fazla freelance çalışmaya ...başladı. Ben kendim bir şey yapmak istiyorum veya bir büyük bir şirketin altında bir şey yapmak istemiyorum. Başka insanlarla hep işbirliği yapmak istiyorum. Yeni fikirler doğmasını istiyorum diyen çok insan var. E, bu da o zamandan olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Bu da tabii yeni nesil ve yeni kültürel normlar, kodlar ve tabii ki bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bir hani şey de var. <gülüyor> yani. Ben tam öyle düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, biraz... E, Ayşe Hanım'ın da e, özetlediği yer, yani nedensellik e, ilişkisi bence e, olayı iyi anlatıyor. Yani bir ekonomik kriz var e, veya işte 99'da benzer bir şey e, üzerine kuruluyor. ...80'lerde de Türkiye böyleydi aslında... ...yani 80'lerin ilk yarısına bakarsanız... ...özellikle ikinci yarıdaki patlamaya mesela... ...bilişim sektörü Türkiye'de patladı 80'lerden... ...patladı demeyelim hani kendini oluşturdu... ...yazılım firmaları 85'ten itibaren... ...84'ten itibaren kurulmaya başlandı... ...bunun arkasında Türkiye'de yazılım işi... ...yapan ya da yazılım işine ihtiyaç duyan... ...büyük şirketlerin kurumsal kapasitesinin... ...yetersiz olması ya da hiç olmamasıydı... ...arkasında yatan şey... ...eğitimli bir nüfus var... Yani Boğaziçi'nden e, bilgisayar mühendisliği diploması almışsınız, işe giremiyorsunuz herhangi Hı. bir yerde. Bu insanlar da sonuçta kendi girişimlerini yaptılar. Şimdi alt alta yazsak 20 tane yazılım şirketini hemen hemen hepsi aynı dönemde kurulmuştur ve çoğu evet. da sınıf arkadaşıdır. E, o, o anlamda e, size katılıyorum ama hani şeyle de ilgisi yok böyle bir dönemsel 2000lerde oldu falan değil bence. Yani. Ha, yok iki <gülüyor> olduğu üzerinden değil ama kültürel kodların da değiştiği bir e, dönemde daha farklı çözüm yolları da bulunmaya başlanıyor aynı zamanda. İşte evet. o kültürel iklimi, kültürel kodları değiştiren şeyler bazen siyaset olabiliyor yani. Sert dönüşümler bazen. siyasette böyle sonuçlar yaratıyor. <gülüyor> Peki. E, çok hızlı ilerledik. E, tadına da doyum olmadı. Bu sohbetin <gülüyor> mutlaka bir e, ikincisini ve daha derinleştirilmesini yapalım diye burada sözleşmiş olalım. Evet. 94.9 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özler ve Rauf Kösemenle birlikteydiniz. Yapı masamızda Feryal Kabil vardı ve Ayşe Sabuncu bugün bizlerle beraberdi. Çok teşekkürler Ayşe geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. O zaman e, Diğer Kam'dan Açık Radyo 94.9'dan hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Diğer Kam.